razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini doya doya seyreden sammı kulların arasına hepimizi Rabbim nasip etsin. Allah bir an olsun nefsimize bırakmasın. Hem, hem nefsini hem de gelecek olan nesilleri eğiten ıslah eden zammı kullardan eylesin. Kardeşlerim bugünkü mevzumuz inşallah çocuklarla çocuk eğitimiyle çocukların eğitimindeki dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerine olacak inşallah. Allah subhanahu ve teala bizlere bu meselede çok çok dikkat eden nefsini ve neslini unutmayan hangi yaşta olursa olsun, bekar olsun evli olsun, baba olsun, ister çocuklu ister çocuksuz olsun bu meselelere çok çok dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine dua artıyor ana baba neyse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 sinirli ve kendi cins olanlarla birlikte uyumsuzluk olduğunu görürsünüz. Halbuki ana ve babasının sakin olan insanların çocuklarının da çok sakin huyunu, bakışlarını sevecen ve insanlara doğru gülücük savuran ufak ufak yavrucak olduğunu görürsünüz. Anne ve babanın en çok dikkat etmesi gereken meselelerden birisi bu. Birisi de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 Hayır, Vallahi Ali sallallahu aleyhi ve Sakif kabilesinden bir yalancı, bir de helak olan çıkacak buyurduğunu işittim de ben bunamadım muhakkak ki o zalim sensin diyor. Kardeşlerim İbn Zübeyr'in Allah kendisine rahmet etsin, zalim hatçacı onu kabede asmış ve derisini yüzmüş içine bir şeyler doldurmuştur onun şehadeti de öyleydi Allah kendisine merhamet etsin e, hakikaten güzel yaşayan ve akıbetini güzel noktalayan yani şahadetle noktalayan sahabelerden bir tanesidir Abdullah İbni Zübeyir'in öldürülmesi anında bazıları mescidin kapısına girmeye başlıyor her bir grup gittikçe onlara hamle yaparak çıkartılıyor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 İsaq bin İbrahim et Taberi diyor ki insanlar içinde kendisi hakkında Allah'tan Fudail'den daha fazla korkanını ve ondan daha fazla ümit edeni görmedim. Kur'an okuması hüzünlü, ihtiyaklı, sakin ve sammiydi. İnsanlara hitap eder gibi okurdu. Cennetin zikredildiği ayetlere uğradığı zaman tekrar ederdi diyor. Allah kendisine merhamet etsin. Rabbim onların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 insanlara merhametli olmasını ve hakikaten yiğit birisi olmasına sebep olmuştur. Düşünün Ebu Talib Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amcası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yanına almış ve yanından hiç ayırmamış. Çocuklarından da ne yapmış? Daha üstün tutmuştur. Hiçbir zaman öksüzlüğünü ona tattırmamaya çalışmıştır. Kıtlık zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip fakir düştüğünde ne yapmış? Çocuklarını paylaştırmış, birini Hamza almış, Ali de ne yapmış? Kendisi evini almış ve yetiştirmiştir. Bakın Allah'ın aslanı diye lakaplanan Ali, küçücük yaşta Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen birisidir. Demek ki kişinin yaşadığı ortam, o ortamdaki insanların karakteriyle ne yapıyor? özdeşmesine sebep oluyor. Öyleyse gözümüzün önünde büyüyen, yanımızda yetişip bir ağaç gibi boy atan çocuklarımızın yaşantılarını ne yapmalıyız? Çok dikkat etmeliyiz. Oğlum şunu yap, oğlum bunu yapma tipinde değil. Sen dürüst ol, dürüst hareket et, Allah'ın emir ve nehirlerine uy, helalından kazan, helalından yedir ve her insanın hakkı neyse onu verdiğin zaman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 ona verilen güzel isim de onunla bütünleşmesine sebep olur. Mesela Ömer i̇bn Hattab'a Allah kendisine merhamet etsin. Bir adam çocuğunun kolundan sürükleyerek getiriyor, şikayet ediyor. Diyor ki bu bana karşı çok asi, annesine karşı devamlı asilik yapıyor ve ortalığı kırıp döküyor. Artık ben bundan bıktım diyor. Emir el Mümin'in elini kırbacına attığında çocuk diyor ki ey müminlerin emiri diyor. Bir çocuğun diyor ebeveynlerin üzerinde hakkı yok mu? Tabi var diyor. Peki bu hakları sayar mısın? diyor. Doğduğunda diyor güzel bir isim koyma helalından yedirme helalından giydirme ve ona temiz giysilerde bir şey yapma. Ve birkaç hakkını daha saydığında çocuk diyor ki işte benim ismim diyor. Kara böcek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 bir arsayı sattım ücretini de rühroğullarının ve muhacirlerinin fakirleriyle müminlerin annesine taksim ettim misfer dedi ki Ayşe'ye kendi payını götürdüm bana bunu kim gönderdi dedi Abdurrahman bin A'f dedim Ayşe dedi ki vesselam, benden sonra sizlere ancak sabırlılar şefkat gösterecektir Abdurrahman rahmet kelimesinden türeyen rahman kelimesinden alınmıştır ve aleyhissalatü şefkat sıfatlarından dolayı onu Abdurrahman diye isimlendirmiştir Allah subhanahu ve teala da Abdullah ve Abdurrahman'dan çok hoşlanır öyleyse çocuklarınıza ne yapın bu isimleri koyun diyor ee, yine İbnül Müseyye babasından naklediyor ve vesselama birisi geliyor ismin nedir diye sorduğunda Hazen diyor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 o insandaki o ismiyle kabalığı ne yapıyor? Devam ediyor. Kardeşlerim çocuklarımızın salahını istiyorsak onlara güzel isimler koymamız gerekiyor ki bu isimler de onların üzerinde şahsiyetini ne yapıyor? Etkileyen şeylerdir. Düşünün şimdi camuzoğlu. oğlu. Çocuk büyüdükçe kendini camuz gibi hissetmeye başlar. Ee, Allah'ın kuluysa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 yani hep dinde bir şeyleri temsil eden, onlara işaret eden bir şeyleri koyma insanın dine meyilli olmasına en azından ne yapar bir sebep olur. Ve hatta gittiği yerlerde bile o isminle neyin ne olduğu ne yapar en azından ortaya çıkar. Onun için Allah kendisine merhamet etsin. Emir el mümininken Ömer ibn el Hatta valilerine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 Anam babam biz ufakken Ramazan ayında orucu satın derdi. Akşam oldu mu sana işte 10 kuruş vereceğim, 75 kuruş vereceğim. Biz zevkle o parayı almak için, çünkü karşılığında baya bir şeyler yapardık, oruç tutardık. Sonra sonra insan o zevki ala ala ala oruç tutmaya ne yapıyor? Başlıyor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 Mesela çocukların küçük yaşta ilim öğrenmesinin önemine dair örneklere bakacak olursak İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Ali Sallatü Vesselam vefat ettiği zaman Ensar'dan birine dedim ki gel Ali Sallatü Vesselam'ın ashabına soralım zira onlar Ali Sallatü Vesselam ile daha çok bulunmuşlardır. Dedi ki hayret sana ey İbn Abbas Ali Sallatü Vesselamı gören sahabelerin sana muhtaç olduğunu görmez misin?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 Bu genç benden daha akıllıdır. Yani sahabelere baktığımızda ufacık yaştayken Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meclisine gelir, onun sohbetlerini dinlerlerdi. Hatta kendi aralarındaki mütealallere baktığımız zaman diyor ki ufak yaştaki sahabeler bizler diyor topluca Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerini dinlerdik. Daha sonra o gittikten sonra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 onları iyiliğe sevk edecek, hayırlı çocuklarla ne yapmalıyız? Arkadaşlar kılmalıyız. Çünkü bir anne babanın vereceği bir şeyin yanında hayırlı bir çocuğun ona kazandıracağı huy, karakter, ahlak çok çok büyüktür. Onun için hakikaten bu meselelere çok çok dikkat etmek gerekiyor. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ee, en önemli ve çocukların gönüllerine en fazla fayda verecek adımlardan birisi uygulayarak çocuklarımızı e, yanımıza namaz kılarak dikerek onlara talim ettirmektir. Gel yavrum benimle namaz kıl. O çocuk senin yanına ne yapar? Ama sevgiden, ama korkudan herhangi bir şekilde durur. Ona ayakta nasıl durulacağı öğretilirse nasıl kıraat edileceği öğretilirse nasıl rüku edeceği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 Allah haktan ayırmasın Rabbim hayırla hareket etmeyi nasip etsin kardeşlerim örnek olmanın çocukların şahsiyeti üzerinde çok büyük etkileri vardır o kadar büyük etkileri vardır ki onlara teşekkür etmen, onlara güzel davranman, onlara bulunduğun hal üzerine değerli konuşma o insanların sana kadar sana olan meyillerinin, eğilimlerinin arttığını gördüğün gibi o çocukların da büyüdüğünde sendeki olan güzel karakterle yorulduğunu görürsün. Çocuk deyip geçmeme ve onların gönüllerini, kalplerini kırmamak gerekir. Unutmayalım ki bizler yaşlandığımızda o çocuklar bizlerin yerini ne yapacak? Alacaklar. Onun için Allah Resulü çocuklara o kadar güzel davranmış ki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 senin yanına gelirken dikkat etmesi gereken, takınması gereken tavırların olduğunu kendine ait sorumlulukların olduğunu ne yapıyor? Hissetmesine sebep oluyor. İşte bunların hepsi küçücük yaşta ona kazandırmamız gereken hareketlerdendir. Rastgele büyürse bu sefer rastgele hareket etmeye başlar ve o çocuğun fıtratı bozuldu mu artık o çocuktan her türlü hareketi pisliği beklemek nedir?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 Genellikle bunun sonucu olarak da içine kapanıklık, korku, çekingenlik, sıhhatte zayıflık, toplum içinde konuşamama ve hep kendi kendiyle, kendiyle konuşan kişiliği, karakteri oturmayan insanların çıkmasına sebep olur. Halbuki bakın, Allah Resulü'nün İslamı'nın birinci özelliği, insanlarla en güzel şekilde anlaşması. İnsanlarla en güzel şekilde konuşması onların bulunduğu hal üzerine onlara nedir? Hitap etmedir. Eğer bizler çocuklarımızın konuşmasına hitabetine duracağı yerde durmasına dikkat etmezsek o çocuklar gelecekte ne yapar? Dinlerini bozmalarına kadar gider. Bakın Bukhari'deki bir rivayette Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz tutuyor, sahabesine bir ağaçtan soruyor. Neden soruyor? Onlara bilmece mi soruyor? Aslında mesele bilmece değil. Müminin vasıflarını yakalatma. Müminin güzel huylarını yakalatma ve o vasıflarla insanların vasıflanmasına ne yapma? Sebep olma. Ağacın muhteviyatından bahsediyor. Diyor ki boyu çok yüksektir. Meyvesi vardır ama ta tepededir kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kökü ise ta yerin derinliklerine inerdir. Bu nedir diye sorduğunda sahabelerin hepsi Allah kendilerine rahmet etsin işte şudur, işte budur diye önlerine gelen şeyi sayıyorlar ama hiçbiri tepelerindeki hurmayı söyleme akıllarına ne yapmıyor? Gelmiyor. İşte bu hurma ağacıdır diyor. İbn-i diyor ki babamdan giderken Babam Ömer'e dedim ki diyor Babacığım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sorduğunda Allah onu benim kalbime atmıştı diyor Ben onun hurma ağacı olduğunu biliyordum diyor Babası diyor ki keşke orada söyleseydim Babacığım diyor sahabenin büyükleri oradayken Bunu söylemeyi kendime ne yapmadım? Uygun görmedim diyor Bakın karakterli yetişen bir toplumun Çocuğu da ne oluyor? karakterli oluyor. Allah çocuklarımızı bu şekilde düşünen, akleden, sanmi çocuklardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok şeyi tavsiye etmiş. Mesela binicilik, yüzme, atıcılık gibi oyunlar cesareti artırdığı için çocuklara bu gibi şeyleri yapmayı tavsiye etmiş ve bunları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 İkisi de biri sağ omuzunda, biri sorumuzunda olup onları öpüp koklarken birisi benim şu kadar çocuğum var ben daha hiçbirini öpüp daha kucağıma almadım deyince Allah senden merhamet aldıysa ben ne yapayım demiş ve biraz önce ona filan yere emirlik tayin etmişti hemen onun emirliğini ne yapmış iptal etmiştir merhamet etmeyene merhamet edilmez deyip o insanı ne yapmış azletmiştir Allah hepimizi haktan ayırmasın. Merhamette olan kullardan eylesin kardeşlerim. Çocuğumuzu eğitirken sürekli ona cesaret aşılamalı ve teşvik etmeliyiz. Çünkü çocuklar ilk dönemlerinde övücü söz ve ibarelerden hoşlanır. Bunun onların gönüllerinde üstün işlere yönelmeleri bakımında hakikaten şaşırtıcı bir etkisi vardır. İşte ve sellem asabı dinin vasıfları üzerine yetiştirmedeki yolu da buydu kardeşlerim. Onları hep hayra ve onları güzel iş yapmaya yönlendirmeli. Ama halk arasında anlatılan bir fıkra olduğu gibi kuzunun birini kaza getirip sen kurtları yersin sen kurtları yenersin deyip de koyun kabarıp kurtlar nerede diye bağırdığı gibi de sahte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 bakın bakın benimle cennete girmenin arasında ancak müşriklerin beni öldürmesi vardır diyor sonra elindeki hurmaları atıp kılıcını alıyor ve müşriklerle savaşıyor ve neticesinde öldürülür. Allah ona rahmet etsin bakın o insanın o sözü duyduğundaki takındığı tavra bakın o kadar insan varken öbürlerini e, eksiltme veya bir şey deme babından demiyorum. Sadece bunu yapan o andaki kim? O. Ve kılıcının kınını kırıyor. Cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Bu çocukların üzerinde hakikaten ne yapar? Etki yapar. Çocuklarımızı yetiştirirken bu tip teşvik edici sözler onların hayatlarını anlatma onların karakter sahibi olmasına da ne yapar? Sebep olur. Yine Kasidiye Savaşı'ndan önce Hans'a dört oğluna bakın ne diyor. Ey oğullarım! Sizler itaat ederek Müslüman oldunuz. Kendi isteğinizden hicret ettiniz. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizler bir babanın çocukları olduğunuz gibi anneleriniz de birdir. Ne babanıza hiyanet ettiniz ne de şerefinize leke sürdünüz. İyi bilin ki ahiret yurdu fani dünyadan hayırlıdır sabredin düşman karşısında sebat edin cihad edin hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun başarıya eresiniz sizden gireceğiniz savaşta asaletinize uygun bir cesaret ve kahramanlık bekliyorum savaşın şiddetlendiğini ve alevlendiğini gördüğünüz zaman onun alevleri arasına dalın ve kafirlerin komutanını bulup öldürün İnşallah cennette ikram edilerek kurtuluş erersiniz harp kızıştığı zaman her biri sırayla ilerliyor ve annelerinin nasihatlerini dile getirerek coşuyorlardı biri şehit oldu diğeri atıldı ve hepsi şehit oldular bakın ölüm haberleri gelince anneleri ne diyor Onların ölümüyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Allah'a ümit ederim ki beni onlarla rahmetinin karar yahında buluştursun. Kardeşlerim, eğer anne baba çocuklarına bu şekilde duyguları aşılandı, aşılarsa, o çocuklar da muhakkak ebeveynini neyse o şekilde hareket edecek. Aynen sohbete başladığımızda. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse ne yapardı? Öyle yapar. Müslümansa Müslüman, Yahudi ise Yahudi, Mecisi ise Mecisi olarak yetiştirir. Eğer İslam'ın emir ve nehilerini onlara aşılarsa, o çocuklar hep onu kulaklarında ne yapacak? çınlatacaktır. Allah, haktan ayrılmayan, hakkı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Kardeşlerim çocukların en önemli yönlendirilme meselelerinden birisi hayal kurdurma ve onlara uygun hayaller kurdurarak onları yönlendirmedir. Çocukların ilk dönemlerde tamamen işleri güçleri gerçek dışı hayaller kurmaktır. Bu yüzden onları yalan ile suçlamamaları hayallerini yıkmamalıyız. Zira bu onların şahsiyetlerinde muhalefete yol açar bilakis onların bu hayallerini gönüllerine hitap eden Kur'an olsun, sünnette gelen kıssalar olsun onlara yönlendirmeleri bu huyu uygun bir uslup ile dolaylı olarak kendilerine sevdirerek kazandırmalıyız yani hayalperest olarak değil, düşünün şimdi sahabenin hayali yeryüzüne İslam'ı yaymak mıydı başardılar mı başardılar inanın insanın kendine göre hayalleri bir de bakarsın ki ileride hedefleri olmuştur. Hayalle başlayan işler hep gerçeğe ne yapmış? Dönmüştür. Öyleyse çocukların bu hasletlerini keşfedip onları hayırda yönlendirmemiz gerekir. Yoksa e, bunu yapamadığımız zaman ne olur? O çocuklar hayalperest olur. Himenlerle iskeletorlarla, karanlıkların tanrılarıyla, yerden gelen ejderhalarla, şahmeranlarla, kafirlerle ne yapar? Korkarak birçok e, hayallere kapılır, giderler. Ama Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden onları yönlendirirsek ne yapar? O çocuklar bir Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik bir sabrını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 Hele bir tanesinin annesi çocuğunun kendisini çok sevdiğini bildiği için ne yapıyor? Güneşin altına oturuyor ve ölüm orucuna başlıyor. Niye? Çocuğunun anasına karşı meylini bildiği için onu oradan vurup tekrar müşluk olmasına sebep olacak. Gidiyor yanına ne diyor ana? Biz değil bin tane başın olsa hepsini bir bir burada verse yine de İslam'dan ne yapmam?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 ne helal? Hediye olan şeyler helal, zekat olan şeyler de nedir? Haramdır diyor. Biliyorsunuz oradaki hurma neyden olduğu meçhuldü. Yani evin içinde bir hurma. Zekattan mı yoksa hediyeden mi? Şüpheli olan bir şeyi dahi kaka diye çıkartıyor mu? O çocuk ömür boyu ona ne yapar? Dikkat eder. Allah hakta yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Enes'ten gelen bir rivayette, diyor ki: "Ali Vesselam ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bir gün diyor beni bir hacet için gönderdi. Ben vallahi gitmem dedim. Halbuki Ali Selametü'llah'ın gönderdiği işe gitmek gelirdi içimden. Derken dışarı çıktım, çocukların yanına uğradım. Onlar sokakta oynuyordu. Birden bir Ali Selametü'llah arkamdan kafamı tuttu. Ona baktım, gülümsüyordu. Ey Enes'cik sana emrettiğim yere gittin mi? Evet gidiyorum dedim. Enes diyor ki Vallahi ona dokuz sene hizmette bulundum. Yaptığım bir şey için niçin şöyle şöyle yaptın yahut yapmadığım bir şey için şöyle şöyle yapsaydın ya dediğini bilmiyorum diyor. Demek ki çocuğu kendi haline bırakıp güzel muamele etme onu vicdanına hapsetme doğruluktan ayrılmamasına sebep oluyor. Ama ona kızma. Onun karakterini bozma, korkutmaysa onun salim fıtratının bozulmasına, arsızlaşmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Düşünün bazı insanların başkaları yokken çocuklara aklanı aklına bile gelmezken birileri geldiğinde hadi yavrum bir Kur'an oku. Hadi yavrum bir namaz kıl. Hadi Hüseyin amcan duysun bir Subhaneke oku.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 olmayacak yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken övey çocukları da sofrada yemek yerlerken ne yapıyorlar bir tanesi Ömer olan ismi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önündeki et parçalarını almaya ve sol eliyle yemeye başlıyor Allah Resulü ne diyor ona ey çocuk önünden ye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 Hakkıyla öğrenen ve öğretenlerden eylesin kardeşlerim. Yine çocuklarımızın bazı dönemlerinde çok soru sorduklarını görürüz. Dillenir o kadar çok soru sorarlar ki o soru sordukları dönemde çocuklarımıza tamamen doğru cevaplar verme mecburiyetindeyiz. Çocukların bu dönemdeki sormuş olduğu sorulara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 ve sorulan bir soruya karşı bilmiyorum cevabını bilmeyen birisi olur hatta soru sormaktan bile aciz insan olur çok çok kaliteli soru bile aklına gelse o toplumda onu dillendirmekten ne yapar korkar İşte anne babanın dikkat etmediği noktalardan birisi de bu o çocukların o dillenmeye başladıkları noktada sordukları soruya düzgün cevaplar vermemiz gerekiyor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 karakterli olan birinde haset değil ancak gıpta duyguları vardır Allah hayırda ayrılmayan sammukullardan eylesin bizlerim yine kardeşlerim çocuk eğitiminde cömertliği öğretme ve kardeşine kendini tercih etmeyi öğretmek gerekir Çocuklarımız biliyorsunuz hayatlarında ilk dönemlerinde sahiplenmeyi severler. Bu tür insanlarda bulunan bir fıtri haslettir bu. Bu yüzden baba ve ananın bu hasleti Allah'ın kendileri zarret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler, ederler buyurarak ensarın hasleti üzerine düzenlemesi gerekir. İşte bu güzel bir huydur. Onların gönüllerine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 Eli sıkı, cimri, münafık, insanların elindekine göz diken, arsız, önüne bir vadi çıksa öbür vadiyi de isteyen ve gözünü topraktan başka hiçbir şey doyurmayan birisi olup çıkıverir. Unutmayalım ki onu yetiştiren de kim? Biz deriz. Ama kendileri ihtiyaç içindeyken kendi nefislerine din kardeşlerini tercih edip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 Erkek çocuksa erkek giysiler giydirmeli. Kız çocuğu ise kız giysileri giydirmeli. Ve ileride fıtratını bozacak, ifsad edecek her türlü hareketten ne yapmalıyız? Uzak tutmalıyız. Düşünün kız çocuğu ise kız çocuğuna giydirilen o küçük ince kilotlu çorapların, küçücük eteklerin ileride o çocuğun asla bir daha tesettüre girmemesine ve hep açıklığı, hep rahat giyinmeye sebep olan hareketleri işlemelerine sebep olur. Ama ufak çocuğun daha küçücükken uzun entari tipi, ayaklarına kadar inen uzun giysileri giydiğini görseniz, o çocuk ömür boyu bunu alışkanlık bile olarak ne yapar? Taşır gider. Yani unutmayalım, çocuklarımız deyip, ufacık deyip de onlara giydirdiğimiz o elbiseler inanın ömür boyu bedenine göre ne yapacak yansıyıp gidecektir. Onun için çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden birisidir ve hakikaten çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden de bir tanesidir. Giysinin yanında kardeşlerim, çocuklarımızın hiddet ve heyecanlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Her ne kadar bizlerde yetişen insanlarda bu duygu varsa da bunlar ufak yaştaki çocuklarda da var çocukların hayatlarının ilk dönemlerindeki önemsi, önemli veya önemsiz meselelerdeki bir andaki böyle hiddetleri ve heyecanları bunları düzgün bir şekilde kontrol edip terbiyeye eğitimine almazsak o çocuklarımız çok sinirli veya çok heyecanlı veya panik atak diyorlar ya bu tip veya içine kapanık veya her işte sanki yangına körükle giden vasıflarda insanlar ne yapabilir? Olabilir. Öyleyse bu duygulara da ne yapmalıyız? Çok çok dikkat etmeliyiz. Mesela korkutma. Anne ve babaların yaygın hatalarından birisi çocukları hep korkuturlar. Karanlıkla korkuturlar. Hırsızla korkuturlar. Öcü geliyor derler cin geliyor derler, şu geliyor, bu geliyor derler ne yapar? Korkuturlar. Bu çok yanlıştır. Korkutmak her zaman kötü neticelere sebep olur ve çocuk da ileride psikolojik hastalıklara, idrar kaçırmalarına, içine kapanıklığa ve sürekli yatağı ıslatmalarına sebep olur. Bilakis bizlerin yapması gereken onlara bizlerle birlikte güvende olduklarını hissettirme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 Kınama ve eleştiriler öfkelenmelerinin sebeplerindendir. Bunu ana babaya isyan olarak değerlendiremeyiz. Zira onlar küçük çocuklardır. Oğlun veya kızın öfkelendiği zaman kısa bir süre onu kendi haline bırakırsa cevap vermezsek onun öfkelenmesini her isteğini yerine getirebildiği bir vesile yaptırmamalıyız. Bu ondan daha büyük bir hataya götürür. Lakin sakinleştiği zaman basit bir şekilde ona onun hatası açıklanmalıdır. Çocuklarımızı öfkelendiğimiz zaman Allah'ın haklarından bir hak için öfkelenerek elimizle ve dilimizden değiştiremediğimiz bir yanlış gördüğümüzde suratımızı asarak kavur koymak suretiyle terbiye etmeliyiz. Allah haktan ayrılmayan ve bunlara çok çok dikkat eden kullardan eylesin. Yani hangi karakteri bu tür ele alırsak alalım onların üzerinde hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Eğer o çocukların bu huy ve karakterlerini bizler etkileyemezsek e, unutmayalım ki birileri etkileyecek. Bizler onları kendi hallerine bırakırsak e, unutmayalım ki onlar bozuk olan, tasif etmediğimiz, hoşlanmadığımız birlerin karakterlerini aynen ne yapacak? Uyup gidecek. Yine kardeşlerim çocukların eğitimin üzerinde en önemli dikkat edilmesi gereken huylardan bir tanesi de kıskançlıktır. O huyun üzerinde hassasiyetle durmak gerekir ki bu da nefislere yerleşen huylardandır. Bu yüzden çocuk babasının küçük kardeşini kendisinden daha çok sevdiğini söyler veya buna benzer kıskançlık belirtilerini gösterir. Veya anne baba bir başka arkadaşının çocuğunu kucağına alsa sevdiğini görse çocuk hemen ne yapar? Ona karşı bir kıskançlık duyar. İşte burada baba ve annenin bütün çocuklara eşit davranması başkasının bir çocuğu dahi olsa gel beraber sevelim. Gel bak ne kadar güzel diyerek onun sevmesine, hoşlanmasına yol açacak hasletlerde bulunmamız gerekir. Eğer bu yapılmazsa ne olur? Ortaya kin ve haset çıkar. Bakın kıskançlığın hemen insana kazandırdığı iki tane bela vardır. Birisi kin, birisi de nedir? Hasettir. Bunun geldiği rivayete baktığımızda Allah Resulü ne diyor ve vesselam bu iki hasletten alakalı? Geçmiş ümmetlerden iki haslet var size de sirayet etti. Bu haset ve kindarlık diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Ve e, dikkat edin diyor. Sizler diyor iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinize seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayın diyor. Demek ki selam çok önemli bir şey. Selam yoksa kardeşlik de yok. Kardeşlik yoksa cennet de yok. Demek ki ufacık yaşta kazanılan bir şey bunlar. Demek ki kıskançlık terbiye altına alındığında otomatikmen bu pis soyulan dini tıraş eden kindarlık ve hasette insanda ne yapıyor? Gidiyor. Düşünün hangi ortam olursa olsun insanlar bir araya geldiğinde toplandığında isterse şöyle bir internet ortamı olsun birbirine selam verme, selam alma olmayınca ne oluyor? Kalplerde sevgi oluyor mu? Mümkün değil. Kardeşlik var mı? O da mümkün değil. Cennet? O hiç değil. Demek ki selam bir şeylere neyi? Bağ. Öyleyse selam alma verme şeyin yoksa o ortama da niye gelirsin? Bu münafıklıktan başka hiçbir şey nedir? Değil. Ta ufaktan çocuğun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 Ümmetin üzerinde bulunduğu menheç üzerine terbiye etmeleri gerekir. Bunun için de sahabenin, tabinin çocuklarının en şiddetli gayretleri nelerse onlar çocuklara ne yapmalı anlatılmalı. Onların hikayeleri bunlara öğretilmeleri ve o şahsiyetleri örnek almaları ne yapmalı yönlendirilmelidir. Unutmayalım ki bunu yapmazsak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 Tamam abi biliyoruz ya. Ondan sonra bu unutmuş gene. Bu ne ağacı dedim. Rastgele bir ağaç gösterdim. Bu ormanda yetişen Söğüt'e benzer bazı ağaçlar var ya. Onlara da Söğüt diyor. Ondan sonra tam geçerken Allah tek getirdi. Kocaman bir Söğüt ağacı. Bu ne? Ee, o onun diyor büyük babası diyor. İhtiyarlanmış, bozulmuş diyor. Söğüt bu da diyor. O başkası diyor. Yani Çocuk eğer ufak yaşta toplumda gözünün önündeki bazı şeyleri hesaplayarak ebeveynleri öğretmezse ileride çok büyük bir sıkıntıya ne yapıyor? Yol açıyor. Eğitimde de öğreten insan karşıdakinin belli bir şeyleri almadan geldiyse biz de onları öğretecek. Bu sefer asıl öğretmesi gereken meselelerde onun tahammülü ne yapar? Kırılır. Ve o çocuk da hakikaten başarılı olamaz.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 salih amel işlersek Allah Azze ve Celle bizlere çocuk dahi verse Keyif suresini hatırlayın doğuştan kafir ruhlu olan o çocuğun kafasını koparıyor mu Hızır? Neden? Neden koparıyor? Çünkü onun ana ve babası salihlerdendi. Bu çocuk yaşasaydı ana ve babasına zarar verecekti diyor. Allah Azze ve Celle senin salih amel işlemene binaen sana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 hayırlı insanların çocuklarıyla zeki olanlarla ne yapmalıyız? Yönlendirmeliyiz. Çünkü insanlar her zaman ünsiyeti sever. Birbirine olan muhabbeti, ilgiyi sever. Kimde ünsiyet varsa, ilgi varsa o çocuk da ona ne yapar? Meyleder. Ve o meylettiğindeki karakter, huyn, davranış neyse onu aynen ne yapar? Alır. Sen ne yaparsan ya hepsi orada bir anda kap önüne dökülü verir. Öyleyse çocuğumuzu her yönünü kontrol ettiğimiz gibi salih insanlarla da arkadaşlığı ne yapmalıyız? Sağlamalıyız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam salih insanla arkadaşlığıyla kötü insanla arkadaşlığını tarif ederken nasıl tarif ediyor? Kişinin arkadaşı koku satansa gittiğinde ya kokusiner, ya ikram edilir, ya da satın alırsın diyor. Yani mis gibi kokarsın. Ama arkadaşı demirci körüğünde çalışansa ya is bulaşır ya etin yanar ya da oradan sana bir şey muhakkak sirayet eder diyor. Ve halk arasında da dikkat ederseniz kişiyi sorma arkadaşını sor. Her arkadaş arkadaşına uyarlar Veya üzüm üzüme baka baka kararır. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu ne yapayım söyleyeyim derler.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 ne bizde bir tahammül bırakır, ne de onu tanıyan insanlarda ne yapar tahammül bırakır. Burada da dikkat edilmesi gereken en önemli mesellerden bir tanesi ihtiyaçların giderilmesini baba ve annelerine bırakmalarıdır çocukların. Eğer bir çocuk kendi ihtiyacını giderebilecek durumdaysa onu onun yapabileceğine ne yapmalı teşvik edilmelidir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 çocuğun acılara olsun yalnızlığa olsun yetimliğe olsun yoksulluğa olsun hangi mesele olursa olsun isterse bir köleliğe olsun isterse bir kadına olsun isterse bir çocuğun ölümüne olsun bunların hepsinin birer örneklerle çocuğu ne yapmalı terbiye edilmelidir sabırsızlık insanı ne yapar hangi noktada olursa olsun yıkar kardeşler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 ve Allah'ın razı olarak cennete girdiği insanlardan oluruz. Allah hakta yarışmayı, hakta uğraşmayı ve hak ile hep beraber olmayı nasip etsin. Rabbim hayrı öğrenip yaşayan, yaşatan sanlı kulların arasına bizleri de koysun. Rabbim çocuğu olmayanlara salih çocuklar nasip etsin. Çocuğu olanları da salihlerden eylesin. Bozulan fıtratlarını hayra çevirsin. Ve Allah yolunda birer mücahit samimi ilim ehli olan insanlardan eylesin. Rabbim bizlere her hayrı versin. Tövbelerimizi kabul etsin. Rahmetini esirgemesin. Sübhaneke Allahümme ve behamdülü. Eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve yetubriyek. Allahümme